Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrası Maycev'in sunduğu Modern Sabahlar'da Demircan Tılsım'a bağlanma zamanı Ne atta ne de katına Aradığın o lezzet altın satırlar Et pahalı diyerek bozma asabı İşte altın satır aynı kasabı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 Merhaba, iyi günler. Anayi ucumuzun yüksek kalmasıyla Demircan Taksama Yükselişi'nin aynı güne dek gelmesi herhalde bir tasarruf. Doğru Demircan abi, gerçekten. Ne oldu yükseliş? Anayi ucumuzun yüksek kalması geçen hafta kaşınlaştı. Evet, biliyorum. Bu da bizim son haftaya neredeyse lideri girmek girmeki gösterir. Lider mi? Nerede? Evet, doğru, aslında bir Çünkü herede birkaç ban var. Ama bu olayı bir aklında tut, unutma. Tamam. Diğer olay taraftan, diğer olayda demirci antiresimle düşün. Yani beni. Evet. Benim apartman yöneticisi olmam için. Ya demirci abi lütfen siyasi kariyerinizi şey yapmayın ya radyosundan yürütmeyin yani. Ne? Ya burada propaganda yapmayın. Ne? Ne bileyim? <gülüyor> apartmanda yapın ya. Kaç kişi kullanacak apartmanda? Sekiz Neyse daha. Ne Beni bugüne kadar bir tane reklamamı çıkardın. Ya Demircan. Beni de. bugüne kadar kaç tane yazı yazma yazı yazmamı mı sağladın? Ben niye sağlıyorum ya? Siz kendiniz sağlayın onu. O zaman hiç kusura kalma arkadaş. O zaman ben buradan istediğim şey yaparım. İster dedin yapma dedin şeyde yaparım şimdi Demircan abi Hı. apartmanda kaç daire var sizin 8 kaç tane oya hitap etmeye çalışıyorsunuz siz? şimdi 7 7 evet şimdi 7 kişinin oyunu etkilemek için bütün Ankara'ya sizin şeyinizi mi anlatacağız ama bir tane oyu garantilemek için ben buradan taşınacağım nasıl anlamadım yani çiçek havlan oy vereceğim anladın mı Anlamadım. Yani dışarıdan apartman yöneticisi olacağım gibi. Başka apartman yöneticisi. Ya bunları, bunları hep düşündüm ben ya. Yani şimdi mesela mesela bizim apartman ya, bizim apartman ne çakız darava var ya. Evet. Normalde çakız yok değil mi? Hep şeyin toplasın. Doğru. Ama eğer mesela ben olmasam ben yan apartmanda otursam da. Bizim apartmanın yöneticisi olmak için adaylığımı koysam Normalde kaç oy var? Şarkısın evet. <gülüyor> Ama ben kendi bizim apartmanda otursam yani şimdiki gibi olsam Normalde yedi, yedi, yedi. kaç oy var? 7 Hangisi daha yok? Demircan abi bu o kadar ufak hesaplara girme Zaten senin alman gereken oy sayısı belli ya Yok ben hayır ben bunu zaten Neyin tarafısınız ki? Ne ben, tarafa olabilirsiniz? Ben, benim nasıl bir insan olduğum bütün camiye bilir. Camiye de bütün millet biliyor zaten. Bütün millet bilir. herkes bilir. Ben tarafsız, ta taraftırtmayan bir insanım. Anladın mı? Anladım. Bu yüzden evet. bana karşı bakışların da tarafsız olmasını istiyorum. Yani yan apartmanda oturup dışarıdan apartman yöneticiliğini yapacağım. Yan apartmanda bizim kasap var ya. Evet. Onun dairinde var ya biliyor musun? Biliyorum. <gülüyor> orada Nereden bileyim ben Demircan abi dairesini ya? İşte orada Bodrum'unda oturacağım. Bir hafta. Ve evet. bunu da buradan açıklıyorum. İlk defa burada açıklıyorum. Demircan abi Başka peki... Bir o... yerde açıklamıyorum. Çünkü sen bugüne kadar beni <gülüyor> bir reklamda mı oynattın? Demircan abi peki... Beni bir de... Demircan abi sana da şu işi getirdim. Akıştıra. Şuradan da para alır sende. iklim meşgibi söyleyerek beni alt etmeye çalıştın mı? Çalışmadın mı? Çalıştım Demircan. Ee, buguna kadar peki bana bir faydası oldun bunların. Ben buguna kadar bunların hepsini görmezliğe görmememeyiz görmememeyizlikten geldim mi? Geldim. Yani, abi, peki... Hep çoluğumun çocuğumun rızkı için. Hep iki kilo koyma için. Ama bundan sonra yıkılmak ne bağırıyorsun ya? Kime bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun ya? Kime yeter diyorsun? Ne bağırıyorsun? Sen ne bağırıyorsun? <gülüyor> ben senin bağırıyorum. Tamam diyemeyeceğim. Ne, ne hali varsa gör diyerek ben kapatayım mı sopa? Ben senin mi bağırıyorum? Bana bağırıyorsun tabi ya. Ben ben ortama bağırıyorum. Aga ben ben sana güvenmiyorum. Ben ortama güvenmiyorum. İyi, verme bana... o zaman arabayı bana. Boden sabahlar. Bo bo Boden sabahlar Boden sabahlar Boden sabahlar